Önceden kılmadığım namazları kılmasam olur mu? diye sormuş. Bunun günahı nedir demiş. Evet. İslam fukahasının İslam fukahasının <gülüyor> namazların kaza edilmesinde ittifakları vardır. Dolayısıyla bir kardeşimiz daha önce kılmadığı namazları tövbe ettikten sonra beş vakit namazını hem kılacak hem de geriye dönük olarak kazalarını kılacaktır. Kılmadığı vakitte Mebalde kalır, Allah katında mesul olur. Onun için bu kardeşimiz mutlak surette namazlarını kaza etsin. Evet, teşekkür ediyoruz hocam.